Sayfa 81 Şirazi'nin ellüma fi usulü fıkıh kitabı 22. Babı okuyoruz. Babu beyanil edilleti. Delillerin açıklanması. Babu hangi delillerin? Ellet öyle dediler ki yeciyüzü tahsisü biha. Kendileriyle tahsisin caiz oldu. Ve ma la Ve caiz olmadı toplayalım kendileriyle tahsisin caiz olduğu ve caiz olmadığı delillerin açıklaması babı 22. bab 86. fasıldayız ve ledilletü deliller deliller ki yecihuzu taksisu biha kendileriyle tahsisin caiz olduğu deliller varbani iki gruba ayrılır neymiş onlar muttasılun ve munfasılun bitişik deliller ve ayrık deliller muttasıl bitişik munfasıl ayrık el muttasilu bitişik delillere gelince hüve nedir onlar el istisna u ve şartu şartla istisna ve takyidü bir sıfatı bir sıfatla kayıt ve laha ebabun ve bu muttasl muttasıl delillerin çeşitli alt başlıkları da var te inşallah inşallahı inşallah ileride gelecek ve emmel munfasilu munfasıl delillere gelince feybarbani o da ikiye ayrılır min cihetil akil, akıl yönünden olan mufasıl deliller ve min ciheti şer şeriat yönünden olan mufasıl deliller ve emmellezi min cihetil akın akıl yönünden olan mufasıl delillere gelince fedarbani darbani onlar da ikiye ayrılır ahadühüma onlardan birincisi ma yecuzu vurudu şer'i bi hilafihi şer'in aksine olarak gelmesi caiz olanlardır. Akli, mufasıl delillerden ilki, şeriatın aksine olarak varid olması caiz olanlardır. Caiz olandır ve. Ve bu ma yektezihi el-aklu, akıl doğurur, gerektirir, min beraatiz zimmeti. Zimmetin temizliğini, beriliğini, beraatiz zimmeti gerektiren bir durumdur. Fazla bu layeci uzut tahsisü bhi. Bu durumla bununla tahsis caiz olmaz. Yani aklın e, berati zimmeti gerektirdiği bir bu durumla tahsis caiz olmaz. Niye? Ni enne? Çünkü zalike burada inne ma yüste Bununla istidlal olunur. Delil getirilir. Ne li adem şeri? O mevcut konuda şeriatın bir hükmü. Olmadığına delil getirilir. Yani beraati zimmeyi getiriyorsanız o konuda bir şeriatta delil yok de demektir. Feyza vere verede şer'ü şayet o konuda şeriatta herhangi bir hüküm muharid olursa sakatal istidlalü bihi o zaman bununla istidlal yapamazsınız İstidlal düşer. Ve sâre hükmü sârel hükmü li -şeri. o zaman hüküm. Şer'i hüküm olur yani burada dedi ki herhangi bir konuda biz akıl ile o konunun gereği yani beraati zimmet gibi yani insanların herhangi aleyhlerinde bir delil olmadıkları sürece suçsuzluğuna hükmetmek gibi aklın gereği olan bir durumla karşılaşırız ve bu durumda tahsis caiz olmaz çünkü bu genel ilkedir ancak böyle bir durum İnsanların, bütün insanların insan olmak hasebiyle doğuştan günahsız, suçsuz olmasını kabul etmemiz gereken bir durum akli istidlaldir ve bu konuda da şer yoktur. Şeriatta bununla ilgili bir bilgi yoktur. Olmaması da normal çünkü şeriatta bununla ilgili bir bilgi olursa o artık akli istidlal edilemeyen bir şey olur. Şer'i bir hüküm olur dedi. Bu akılla yani burada aklı muhassıs olarak getirdi. Yani karşılaştığım bir mesele var. Ve o meseledeki hükmü sen aklından tahsis ediyorsun. Veya aklından o meselede genel bir ilkeye ulaşıyorsun. Onun gereğiyle amel etmek durumundasın. Aksine bir durum söz konusu olursa zaten akıl devreye girmez. Şer'i hüküm niteliğini kazanır. Peki ikincisi neymiş ayrık delillerin? Yani daha doğrusu munfasıl delillerden akıl yönünden olanların ikincisi nedir? Maul bir şeydir ki la cüzü vurudu şer'i bi hilafihi. Şeriatta aksine bir delil gelmesi caiz olmayan durumlardır. Şeriatta aksine bir delil gelmesi caiz olan durumlar birincisi. Aksine bir delil geldiği andan itibaren o gitti şer'i hüküm oldu. Ama aksine bir delil gelmesi caiz olan olmayan durumlar varmış. Fezalike bu ne? Mislu delle şunun gibi. Delalet etmesi gibi. Delle aleyhil aklı. Aklın delalet etmesi gibi. Neye? Min nef'il halkı an sıfatihi. Allah'ın sıfatlarından yaratılmış olmayı, mahlukat olmayı nef'yetmek gibi. Akıl, aklen Allah'ın sıfatlarının yaratılmış olmasını nef'yeder. sani ma İkincisi şudur. Lâ yecuzu, caiz olmayandır. Vurudu şer'i bir hilafi. aksine şeriatta bir hükmün ortaya çıkması caiz olmayan durumlardır. Mezâlike bu bunun benzeri nedir? Mislu şunun gibidir. Mâul bir şey ki delâle aleyhi el aklu Akıl ona delalet eder. Ne gibi nefil, halkı sıfâtih. Allah'ın sıfatlarından yaratılmış olmayı nefy ortadan kaldırmaya akıl delalet eder. Ve yecuzu Burada taksis Bununla tahsis aklın bu şekilde tahsis yapması caizdir. Felihaza bu sebeple hassasna kavluhu taala Allahu Teala'nın sözünü tahsis ettik. Allahu haliku külü şeyin Cümer suresi 62. ayet. Allah her şeyin yaratıcısıdır sözünü tahsis ettik. Neye tahsis ettik? Fi Sıfatlar hususuna tahsis ettik. Yani Allah'ın sıfatlarını biz bunun dışında bıraktık. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ama sıfatlarını yaratmaz. Çünkü sıfatlar yaratılmaz. Anladınız mı? Yani Allah her şeyin yaratıcısıdır. ayetini okuduğumuz zaman aklen biz biliyoruz ki sıfatlarının yaratıcısı değil. Anladınız mı şimdi? Ha fekulna dedik ki el muradu bihi bu ayetten maksat nedir? Ma hala sıfat. Sıfatların dışındakilerdir. Niye? ennel akla. Çünkü akıl katdelle delalet eder neye ala ennahu şuna la yecuzu caiz değildir en yahluqa sıfatihi Allah'ın sıfatlarını yaratmasının caiz olmadığını akıl delalet ve hassasnel umume bihi dolayısıyla da biz burada bu umumu onunla tahsis etmiş olduk yani bu ayetteki umum hükmü akılla tahsis etmiş olduk. 87. fasıl. Şimdi geldik munfasıllardan ikincisi şimdi şer cihetinden munfasıllara. Yani 87. fasıl. fe emmel lezi min şer'i. Şer cihetinden munfasıl olan muhassıslara gelince fe çeşitli vecihleri vardır bunun. Mesela nutkul kitabi ve sünneti kitab ve sünnetin metinleri gibi ve mefumühüma ve bunların anlamları gibi ve ef'ali Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizin fiilleri gibi bakın sünnetin metni peygamberin fiili dedi ve ikrarihi ve ikrarları onayları ve icmail ümmeti ve ümmetin icmaı ve kıyas kaç madde saydı? Kitap 1, sünnet 2 yani bunların kitap ve sünnetin nesi nutuk yani mantuku söyledikleri metinleri ve mefhumu ve anlamları 2. Peygamberin fiilleri ikrarları 3-4, ümmetin icma'ı 5 ve kıyas 6 diye hepsinin kıyasında dahil hepsi tek bir başlık altında toplar şafiler. E, hepsini kitaba ve sünnete indirgeyip kitaba indirgedikleri için birdir esasında. Şimdi ama bunları tek tek anlatıyor bakalım. Şirazi ne diyor? Fe emmel kitabu kitaba gelince fe tahsisül taksisül kitabih Kitabın kitapla taksisi caizdir. Fe <gülüyor> kitabı kitabu mufasıl muhassıs olarak kitaba gelince fe yecuzu taksisül Bihi. Kitabın buradaki hi kitaba gider. Kitabın kitapla tahsisi caizdir. Keblehi Taala Allahu Teala'nın şu sözünde olduğu gibi. Neymiş Allahu Teala'nın sözü? Vel muhsanatu minel lezine utul kitabe. Kendilerine kitap verilenlerden namuslu, hür kadınlar. El Maide suresi 5. ayet. Yani onlar da size helal kılındı. Husse bununla tahsis edilir. Keblehi Taala Allahü Teala'nın şu sözü tahsis edilir. Neymiş o? Velâ tenkihul müşrikâti. Bakara 221 ayetinde müşrik kadınları nikahlamayın ayetini Maide suresi 5. ayet taksis eder. Dolayısıyla Allah Bakara suresi 221'de ne dedi? Lâ tenkihul Müşrik kadınlarla evlenmeyin, müşrik kadınları nikahlamayın. Ama Maide suresi 5. ayette ne dedi? Vel muhsanâtü mine'llezîne Ötül kitap Kendilerine kitap verilenlerden yani Yahudi ve Hristiyanlardan hür namuslu kadınlar size helal kılındı. Ne oldu? Şimdi o zaman Bakara 221'i nasıl anlayacağız? Maide suresi 5. ayet tahsis etmiş olarak e ya, ehli kitabın hür namuslu kadınları hariç müşriklerle nikahlanmayın diye anlayacağız ayeti gördünüz mü? Faycuzu tahsisi Sünnetü biri kitabla Sünnetin tahsisi de caizdir. Kitabın kitabla tahsisi caizdir. Kitabla Sünnetin tahsisi de caizdir dedi Şiraz. Ve minn alnasimen kale insanlardan şöyle diyenler oldu. La faycuz, hayır. Kitabla Sünnetin tahsisi caiz değildir diyenler oldu. Vedeli ilâla cevâzihi Kitapla sünnetin tahsisinin caiz olmasının delili nedir hüve şudur. Ennel kitab ve maktu on tarikihi. Kitap bize ulaşma açısından, ulaşma yolunun sağlamlığı açısından katidir. Ve sünneti, sünnet ise gayrımaktuğun bisehhati tarikiha. Sünnet ise bize ulaşma yolu açısından kat iyi değildir. Feiza caize tahsisül kitabi bihi kitabın kitapla tahsisi caiz ise caiz olursa fe tahsisü sünneti bihi evla sünnetin kitapla tahsisi haydi haydi caizdir. 88. fasla geldi. Fe emme sünnetü sünnete gelince fe yucu tahsisül biha Kitabın sünnetle tahsisi caizdir. Ne dedi? Kitabın sünnetle tahsisi caizdir. Özellikle kevvelihi sallallahu aleyhi ve sellem bunun örneği şudur: La yerisunul qatilu, katil mirasçı olamaz buyurdu Rasulullah. Hussebihi <dibocar Zahlen stuffed> <bringt spaghetti> <friendly> bu hadisle, bu sözle tahsis etti neyi? davluhu tale Allahu Teala'nın şu sözünü: "Yusikumullahu fi evladi kum mislu hazzul Allah evlatlarınıza miras bırakma hususunda size şunu şunu tavsiye ediyor. Nisa suresi 11. ayeti. Resulüm bu hadisi Tahsis etti. Çünkü niye? Ayette evlatlar mutlak olarak geçiyor. Umum ifade ediyor. Dolayısıyla bütün evlatlara mirastan pay verilmesi hususunu Nisa suresi 11. ayet düzenliyor. Peki katil olan evlada da miras verilmesini düzenliyor mu? Ha Burada yalnız katil olan başkasını öldüren değil. Kendisine miras bırakacağı öldüren tamam mı? Yani sizin evladınız bir başkasını öldürüp katil olabilir. Hayır. Burada söz konusu olan o değil. Kendisine miras bırakacak adamı öldüren katil. Ona mirastan pay verilmez diyor sünnet. Şimdi bu Nisa suresi 11'de kendisine miras bırakanı öldürenin de mirastan payı ile ilgili düzenleme var mı? Var. Çünkü bu ayet umum bildiriyor. Ama hadis ne yaptı? Tahsis etti bu ayetin içerisinden. Kendisine miras bırakanı dışarıda bırak. Ve gale bazül mütekellemin ki bu tekellemin dediği zaman mutezliyi anlamak lazım. Kelamcıların çoğu şöyle dediler ve bazıları La yecüzü taksisül kitabi bi haberil vahidi. Haberi vahidle kitabın tahsisi caiz değildir. Ki Hanefilerin görüşü budur. S sadece kitap olarak değil, amın tahsisi diye bakarlar. Yani umumun tahsisi haberi vahitle caiz değildir diye bakarlar. Ve i sabine ban ban şöyle dedi ki bu Ebu Hanife'nin önünde gelen talebelerinden biridir yani araştırma görevi olmayan biriniz bunu araştırabilir hesabine İsa bin ban şöyle dedi. İndahalehu şayet ona giriyorsa dahilse et taksis. Taksis bir delilin bir delille cazet taksisu bir haberil vahidi. Şimdi burada hu umuma gitti. Yani indahalehu et taksis eğer o umum lafsa tahsis bir delil ile giriyor ise cazet tahsisu bi haberil vahid o zaman haberi vahid ile onun da tahsis edilmesi caizdir ve innem yedhulhu et tahsisu bi delilin ama o, o am lafzın tahsisi bir delille Yapılmıyorsa lem yecüs. O zaman haberi vahitle olmaz. Ha şimdi burada bir delilini keşke sıfatıyla söylese bir delili maktuin demesi lazım. Yani ifadeyi eksik kullanıyor. Şöyle yani ağam lafzı tahsis eden delil kat'i bir delilse ondan sonra tekrar haberi vahitle tahsisi caizdir. Ama ağam lafzı tahsis eden kat'i bir delil yok ise artık haberi vahitle tabi. Haber-i vahidle, tahsis caiz olmaz. Yapamazsın artık değil yapamazsın. Çünkü am lafız katiyet ifade eder Hanefilere göre. Şimdi bu aksi görüşte Şirazi diyor ki وَدَّلِيلُ عَلَا جَوَازِ زَلِكَ Sünnetin, umum ifade eden kitap lafzının sünnetle tahsis edilebilir olmasının, caiz olmasının delili şudur nedir? اَنَّهُمَا دَلِيلَانِ اَنَّهُمَا دَلِيلَانِ Hangisi? Kitapta, sünnette iki delildir. Değil mi? Ahadu hasun ve laharu amun yani burada kitaptan gelen am lafız da bir delildir sünnetten haberi vahitle gelen lafız da tahsis lafzı da bir delildir ve tahsisle ahadu huma hasun kitaptaki umum ifade eden lafzı tahsis eden haberi vahid has'tır hasun ve laharu amun diğeri kitaptaki umum'dur fequziye bil hasminhuma alel ami bu ikisinin arasından has ağam üzerine hakimdir. Yani husus ifade eden haberi vahid ağam üzerine hükmünü geçirir. Kemal Evkana şöyle olsalardı Minel Kitap her ikisi de kitaptan olsa bile daha doğru. Yani kitapta yer alan عام bir lafız ile kitapta yer alan has bir lafız olsa ve ikisi taarruz etse ve خاصı amel ederiz dedi, değil mi? İkisi de kitaptan olsa bile. Ve delilü ala men ferraqa beyne en yekuna kad husse bi gayrihi. Peki delili ne gelince neyin delili? Ala o ki men kim bir kimse ki ayırıyor. Ayıran kimsenin delili. Beyne neyi? Beyne en yekune olmasını kad husse <bi> gayri başka bir şeyle tahsis edilebilir olmasını ayıran kimsenin delili ev lem yahus ya da tahsis edilememesini delilini huve <gülüyor> ennahu o da nedir inne ma husse o da nedir kendisiyle tahsis edilir inne ma husse ondan tahsis edilir iza dahalehu et tahsis eğer tahsis söz konusu oluyorsa Tahsis edilir. Niye? Li çünkü yetenavlül hükmü bir lafsin gayri muhtemelin. Çünkü hüküm başka anlama ihtimali olmayan bir lafızla lafzı da içermek. Ve umumu umum ise yetenavluluğu bir lafsı muhtemel. Halbuki umum başka anlamlara muhtemel bir lafız içerir. Yani umum lafız aynı anda birden fazla manaları, fertleri kapsadığı için onlara muhtemeldir hepsine. Haas lafızda da ise Tek bir anlam söz konusudur. Dolayısıyla ihtimallilik olmaz. Ve hazel mana bu anlam mevcudun vardır. Ve illem yet hulhud taksis. Taksis söz konusu olmasa bile bu anlam vardır. Yani am ve has iki hüküm söz konusu olursa, amle has arasında tahsis ilişkisi olmasa bile, has da tek bir ferde delalet söz konusu olduğu için tahsis olmasa bile yine am üzerine hakimiyet söz konusudur dedi. Şimdi diğer fasla geçmeden burayı anlayalım. Bakın burada sorun nedir? Kitap hati bir delildir. Bize ulaşmasında hiç şüphe yok. Yani Cenab-ı Hak'tan peygambere, peygamberden e, insanlara nasıl intikal ettiyse bize kadar geldi. Ama sünnet bize ulaşmasında katiyet olmayan bir delildir. Dolayısıyla kitapta bir hüküm var ise, aynı konuyla ilgili de sünnette kitaptakinden daha özel bir hüküm var ise, e, Hanefilere göre Sünnetteki bu hüküm kitaptaki hüküm üzerine eylem yapamaz. Yani sünnet kitap üzerine hakim olamaz. Şafililere ve cumhura göre ise olabilir. Ha Hanefilere göre niye olamaz? Çünkü kitaptaki daha doğrusu Arap dilindeki am lafsın delaleti katidir ve onun am lafsın delaletinin içerisinden bazı fertleri çıkartmak için kendisi gibi kat'i bir delil gerekir. Ha böyle bir delil bulunur ise Ondan sonra sünnet ile siz kitabın üzerinde diğer tahsis işlemini yapabilirsiniz. Ama böyle bir delil bulamazsanız sünnet ile kitap üzerinde herhangi bir işlem yapamazsınız. Ha, cumhur'a göre Şirazi'nin bu konuda yapılabilir olduğunun örneği nedir? Arap dilinden gidiyor. Onlara göre, Cumhur'a göre amın delaleti zannidir, hasın delaleti kat'idir. Am olan hüküm Kur'an'da ama delaleti zanni, has olan hüküm sünnette ama onun da subutu zanni. Ama delaleti kat'i. O halde has am üzerine daima hakimdir. Dolayısıyla biz o sünnetle kitaptaki o hükmü daraltırız. Dedi özetle anlaşıldı mı şimdi? Paslon ve yejiuzu tahsisü sünneti bir sünnet, tahsisü sünneti bir sünnet. Sünnetin sünnetle tahsisi caizdir. Özellikle misluk amelihin sallallahu aleyhi ve sellem. bunun örneği Peygamber Efendimizin şu sözüdür: Hella akastum ihabihâ siz onun derisini aldınız mı? Evet, debaktumuhu onu tabakladığınız zaman. Fentefa tüm biri ondan yararlanabilirsiniz. Peygamberimiz bir şey söyledi. Yani bir ölü hayvan bulmuş insanlar peygambere durumunu soruyorlar. O da diyor ki siz onun derisini aldınız mı? O deriyi eğer tabaklarsanız, temizlerseniz ondan yararlanabilirsiniz. Böyle bir hadis var. Yahusubihi bu hadis tahsis ediyor neyi? Kabilu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin şu sözünü neymiş? Bu sözden önce bir başka söz daha söylemiş Peygamberimiz. La tentafi'u min el-mayteti bir şeyin ölü eti yani kendiliğinden ölmüş leşin hiçbir şeyinden yararlanlamaz. Şimdi ne oldu ikinci okuduğumuz aslında Peygamberin ilk söylemiş olduğu söz genel bir hüküm bildiriyor değil mi? Kendiliğinden ölmüş leş olan bir hayvanın hiçbir şeyinden yararlanlamaz. Genel bir hüküm var. ama ilk okuduğumuz hella akasun ihabiha diye başlayan hadiste ise özel bir hüküm var. Kendiliğinden ölmüş bir hayvanın derisinin tabaklandığı zaman kullanılabilir olduğunu söylüyor. O zaman ne yaptık biz? İkinciyi birincinin içinden çıkarttık. Yani la tentefi'u minel meyteti bir şeyin kendiliğinden ölmüş leşin hiçbir şeyinden yararlanmayın. Ancak derisini tabaklarsanız yararlanabilirsiniz biçiminde anlıyoruz sözü. Anlaşıldı mı hadisi? Ve minennas men gale. İnsanlardan bazıları layyacuzu dedi. Hayır sünnetin sünneti tahsisi caiz değildir dedi. Min cihetin şu şu delil getiriyorlar. Enne sünnete sünnet cu beyanen sünnet bir açıklama kılınmıştır. Beyandır. Sünnetin kendisi bir beyandır. Fela ye cuzu cahil olmaz en yakta kral beyan ilel beyani o halde beyanın beyana muhtaç olması Caiz olmaz. Ve bazı ehli zahir. zahirlerden bazılarda da diyorlar ki يَتَعَارَزُ الْخَاسُ وَالْعَامُ Am ve khas tearruz eder. Bu durumda. Yani iki tane sünnet varsa am ve Has tearruz eder. Ve tercih yapmıyorlar. Ve hüve gavlül gadi Ebu Bekir el-Eşari. Bu aynı zamanda kadı Ebu Bekir el-Eşari'nin görüşüdür. Ve delilu ala Sünnet sünneti tahsis eder. Görüşümüzün delili nedir? Yeciyuh inşallah. Teala ileride gelecekmiş. Dedi ileride gelecek inşallah dedi kesti.